Kesilmişse cezan boşa temiz Düşlerin gereksiz Bir gün değişecek bir şeyler hem de hiç Biz de geleceğiz bir gün tüm engelleri geçtik Gengiz oralarda esrarengiz olaylar olacak Papa para kat polisi aray Bi ay ara ambulans ara İtfaiyeyi ara Ara Düştük yine zara Bıraksalar çok radikal kararlar alacağız Bu ceheykalden otokente otobandan koysak Arkamızdan korna çalan Ford Connect olacak Bir konuşsak anlaşsak kim kontak kuracak? tam pay vereceğiz iş koycak Bu da hızlı hayat dezavantajı Hatta buzardan halliceyi sen vatandaşız Bir kurşun mu döktürsek hep bela başım Ne bir servetimiz olacak bizim ne maaşımız yatacak. bir de hasret mi saracak? O gençliğin sende kahvelerde solacak. Sen de sevdiğine mahallene düşman olcan Seni kimse anlamayacak tek başına kalcan Gökyüzüne bak gözlerini aç özdemeyi bırak Bir maganda kurşun ya da bir köşede kal Bir köşede ailen yok köşk dediğim park Kağıda adalet yal di köşede yak yak. Bu aralar asabım ve işlerim kesat. Transap otobanda hez ya bugün gelecek her barakobamadan lanet yağacak be suratına kezzap iskocumuz bozulmuş arkadaşlar asa bırakıyı genç ta sananlar var ama sokakta yanından geçer kasaplar bize anlatılan aynı masallar vasat hemen helan katpasamdan paranı yüzüme vurursan kasandan Olursun basma ya yanımda köpek yok olsaydı cerey yardım pasma beni de kasmaya. kardeşlerimle geleceğim siz köpekleri. Asmaya, Asya'ya, Avrupa'ya, NASA'ya Ateş edelim, istersen mafyaya Laf ya, ağızdan bir kere çıkar Benim evime gelirsen babana bir kere sıkar Giderim, biliderim, indirim Rap dilini keseyim, beni delirtmeyin Sokakları geri verin Esiri miyiz, Paraya da maddelerin Beynimiz, sikeyim, caddeleri Hayat dediğin, dost pembe değil Arkadaşlarını iyi seçme kimseye güvenmeyin Yıldızlara yakın şehre uzak Hayalleri çürüten bir bodrum katta tuzak Sabah olmayacak kalk Kaldırım taşları arasından kan Sokak lambası patlak Uzaklaş oradan ışığa doğru koşcan Soldan sokakta beyaz toros Selektör korkcan Bir de parla forna Hiç bir suçun yoksa bile voltaj, biraz artacak oktav. oktav Köşeyi dön kameraya gülümse günün tek Aksiyonu sakla yüzün görünecek Ellerin cebinde başka hiçbir şey yok düzün pek Kahkahalar duyacaksın oysa hiçbir şey yok gülümcek kadar gün yüzüne çıksan Gözlerin kamaçacak, geri karanlığa kaçacaksın Hayallerinde görüntü yok bir temassızlık olacak Dön sen de kurtulmayacaksın bir de haksızlık olacak Bir gün biz de dersek yenildik O zamana kadar koşup yorulmayan eğilsin Şimdi boğazımızdaki halat gerildi ara bütün bunları ağır uykusundan uyanmayan günü kurtarır. Bir kasbete mahkum onlar görüş sonrası. ihtiyaçtan fazlasında gözün olmasın. Korku izmiş. Karanlık Kadınlığı çaksın, kimi zaman ürküyorsun bazen bıçaksın Kaçıcan çado gelip sana delik açacak Kafandan full alacak Bir Garipa kurutçaya giremez, diz kafana mermi gibi inemez Bu yüzden sit, piç, polis bize pek şapşik Yek kanki mahpusta sen burada ne arıyorsun sahi Daha iyi sokakta abileri tokatla Anarşiste selamlar kızıl dere tokatta İzmir'de konakla, kemer altı konakta Aliciden dayakya yatıyom sigorttan Alç orta gaza bizim rovaş atan doruktan Uçuyoruz kanalsız rahatta Üşüyorsun görünce ağzımızda ateşten canavar sandığın şu ara O aralar kural dışı şuur yeni buluş Şuralarda bir yerlerde bela seni bulur Cehenneme kurul sikip para bulur Kara para vurup yara verip içir içe Bütçem evi dağıt aşağı Beciğe olmam aşağı solingeni mıdırmaça kulak tıkar gözaltı yaka paça hile ateş